Onuncu mektup iki sualın cevabıdır. Bismillahi subhanehu ve in min şeyin illa yusubühü hamdi. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu olsun bile tesbih etmesin. Birincisi, otuzuncu sözün ikinci maksadının tahavvünat-ı tarifine dair olan uzun cümlesinin haşisidir. kuran hakkında Hakim'de İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin müterrer yerlerde zikredilmiştir. Hayli tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir, hula ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın teyzi ile şöyle kanaatım gelmiş ki, imam-ı mübin, ilim ve emri ilahinin bir nev'ine bir ünvandır ki, alem-i ziyade aleme kayba bakıyor. Yani zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahiresinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. kader ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu İmam-ı Übün bir nevi ilim ve emri ilahinin bir unvanıdır. Yani eşyanın nevadileri ve kökleri ve asılları kemal-i intizamla eşyanın vücutlarını gayesan akkarane imtaş etmesi cihetiyle, Elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammın ettiklerinden, elbette evamir-i ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir şekilde bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden, o evamir-i küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl, maden İmam-ı Mübin, mazi ve müstakbelin ve aleme i gaybın etrafında dal budak salan şeceri hırtıkın bir programı, bir fihristesi hükmündedir. Şu manadaki İmam-ı Mübin, kaderi ilahinin bir defteri, bir mecmuai desatiridir. O desatirin imnasıyla ve hükmüyle, zerrat vücud-i eşyadaki hidamatına, bu hareketat nasıl tedilir ama kitabımı bilmise âlem-i kaytanı ziyade âlem şahadete bakar yani maziden müstakbelden ziyade zamana hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve iraden ilahiyenin bir ünvanı bir defteri bir kitabıdır imam-ı kader defteri ise kitab-ı kudret defteridir yani her şey vücudunda mahiyetinde ve, sıfat ve Kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin vesatiliyle ve bir irade-i nafizenin kavaniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuay kavanini bir defter-i vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı gibi kader ve cüz-i mesailinde ispat edilmiştir. Ehl-i ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki Kudret-i Faturan'ın o lehv-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basırane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalimi hissetmişler. Haşa, tabiat namıyla tesmih etmişler, körletmişler. İşte İmam-ı Mübi'nin imnasıyla yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudret-i ilahiye icad-i eşyada her biri birer ayet olan silsili mevcudatı levh-i mah ispat denilen zamanın sayfey misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek farkat-i zerrat o kitabetten, o istinsaftan, mevcudat anemi gayptan anemi şehadete, ve ilimden kudrete geçmelerinde olan bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama, levh-i mahr ise, sabit ve daim olan levh-i mahfuz azamın daire mümkünatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mashar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki, hakikati zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi, Zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehir azimin hakikati dahi levh mahu mah ispattaki kitabet-i kudretinin sayfası ve mürekkebi hükmündedir. La yâlemul gâybe illallah. İkinci sual. meydan haşir nerededir? El cevap. Vel-elmu indallah. Halık-ı in her şeyde gösterdiği hikmet-i hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri tatmasıyla taslih derecesinde işaret ediyor ki, Küreyi ars serseri yani, bazı hava azim bir daireyi çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydan eklerin daireyi muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşhur azimin etrafında gezip, mahsulat maneviyesini ona devrediyor ki ileride o meşhirlerde enzarı nas önünde gösterilecektir. Demek 25 bin seneye kariyet bir daireyi muhitanın içinde rivayete binaen. şam Şerif bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan haşir bahsedilecektir. Küre-i bütün manevi mahsulatı şimdilik perde-i kalp altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor. Ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini de yine o meydana tükecek. O manevi mahsulatları da daipten şahadete geçecektir. Evet. küre Arz bir tarla, bir çeşme, Bir ölçek hükmünde olarak o meydan etleri dolduracak kadar mahsulat vermiş. Ve onu istiap edecek mahlukat ondan atmış. Ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. Demek küre arz bir çekirdek ve meydan haşir içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet nasıl ki nurani bir nokta, sürat hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de. küre-i arz süratli, hikmetli hareketiyle bir daireyi vücudun temsiline ve o daireyi vücut mahsulatıyla beraber bir meydanı hakikatlerin teşekkülüne medandır. Kul innemel en inn indallah de ki ilim ancak Allah katındadır. El baki